Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Dünyayı Okumak programından merhaba ben Aytaç Timur. Ağustos ayının 2023 yazının son Dünyayı Okumak programında birlikteyiz. Hep kitaptan çıkan kahvenin peşinde Avrupa kafelerinde Paris kitabının yazarı Cem Selcan beni kırmadı sağ olsun var olsun Açık Radyo'ya konuk oldu. Cem Bey Açık Radyo hoş geldiniz. Ben e, kitabınızı daha böyle görür görmez çok hoşuma gitti. Çünkü Türkiye'de belki de Paris'ten daha fazla Paris kafeleri meşhur. <gülüyor> Doğrudur. E, Doğrudur hatta e, Paris'te e, Türkler e, şeyin dediği gibi bir ara Parislilerden önemli. <gülüyor> <gülüyor> Değil bir kafeler? Ama bu kafelerden tabii tabii kafeler, de, kafeler, de bu kafelerden de bizim burada okuduğumuz yazdığımız herkes gelmiş geçmiş siz de onların böyle tek mil listesini vermişsiniz kitabınızda bir kere fikir çok iyi fikir çok iyi çünkü insanlar hani Paris'e gittiğimde bu kitapla kafeleri seçip içlerinden en sevdiklerini gidip oturabilirler bu nasıl oldu bu fikir nasıl gelişti oradan bir girelim Cembe. Şimdi fikrin baş... Viyana'da Viyana beni e, iki aylığına bu yazar evleri var ona davet ettiler sağ olsunlar. Ben de onlara bir proje sundum. Benim hem o sırada bir İstanbul'da bir kafem vardı. Hem de dedim ki Viyana kafelerin ünlü ve o kahveyi de buraya getiren biziz. Yani sizin sur diplerinize kahvemizi bırakmışız siz de ondan kafeler açmışsınız. Dedim ben burada kafeleri gezeyim ve kafe denemeleri yazayım. Onların evet. da hoşuna gitti hatta bir iki tanesini filan çevirip Almanca'da bastılar. Öyle başladı. Sonra bunu bir yana derken Paris benim zaten hep gittiğim bir yer. Biliyorsunuz oradan geç. aydın olarak kabul edilmiyorsunuz aslında söyleyeyim ben. <gülüyor> şey <olarak. gülüyor> Tabii de. Ama neredeyse o durumda. Yani Hamdi Tanpınar'dan bugün Deniz Batı'dan edebiyatın olsun Zamanında tazimatçıların olsun. Yani herkesin bir, bir elden geçtiği bir yer yerinden geçtiği bir yer. Paris üstüne Paris. Sonra heveslendim. Roma'yı, Berlin'i, Barcelona'yı da eklemek istedim ona. Öyle yürüyor şu anda proje. İkisi basıldı. öbürleri de yani bayağı ciddi de çalışıyorsunuz benim okuduğum kadarıyla. Yani hangi düşünür ne bileyim Sartner'in müdavimiydi de Hemingway'in nereye gitmişti de değil mi? Yani bayağı ciddi de bir çalışma var arkasında. Yani e, Paris'te biliyordum çünkü ben hani yurt dışında çıkabildiğim ilk anda Paris'e gidip hemen Sartner'in oturduğu Café e, de Flore'e gidip ikinci katına hatta onun masasının resmini bile biliyordum. E, orada oturup yazılar yazmıştım. Dolayısıyla benim için çok zor olmadı o. Ama diğerlerinde tabii araştırdıklarım oldu. Listeye göre baktıklarım oldu. Çünkü tarih mesela Viyana benim için aslında e, Paris'ten daha karambol, daha uzakta bir yerde aslında. Daha yakında olmasına rağmen. E, hemen hemen bütün şeyleri araştırmam gerekti. Yani zaten listede var olanları. Freud'un nerede oturduğu işte efendime söyleyeyim Thomas Mann'ın nereye gittiği Thomas Bernhard'ın pardon onları araştırdım. Ama benim okurken anladığım kadarıyla kafelere gidip bir yandan kahve içerken bir yandan da defterinizi kalemizi çıkartıp yazıyorsunuz yani. Aynen aynen öyle, oluyor, öyle <gülüyor> oluyor. Çünkü şey önemli yani şeyi istedim ben ayrıca yani şimdi bir şeyin tarihi nasıl olsa internet diye bir şey var açarsınız bulursunuz öğrenirsiniz. Yani, her, işte yani biri, her bilgi bakıyorsun böyle bir şey olarak bakıyor ama o anda o kafede yaşanan duygu beni edebiyatçı olarak daha ilgilendiren bir şey. Yani tamam bir tarihin içindeyiz falan ama orada bir hikaye daha oluyor. Yani bir kadın bir adamı bekliyor. Başka türden bir ilişki var ya da bir şeyler oluyor falan yani. Onların hikayesini de vermek istedim. Dolayısıyla orada olmak Hoşuma gitti onu yazmak istedim yani çünkü sonuçta ben rehber değilim sonuçta ben işte tarihçi değilim edebiyatçıyım ama oraları gezerken ki durumu öyle yansıtmak istedim doğrusu. Metinizde bir yandan da bu, bir edebiyatçı kimliğiyle tarihi de pek yokluyorsunuz gibi geldi bana. Hatta eleştiriyorsunuz değil mi? Bir yerlerini seçiyorlar, bir yerlerini seçmiyorlar. Edebiyatçı olmanın da herhalde böyle bir güzelliği var. Yani böyle şey, çok güzel o kelimeleri döküp gerçekten böyle bir bilir bir şey ortaya çıkartıyorsunuz. Çünkü ben metninizi çok, çok, ben metninizi çok sevdim. Peki şimdi de, ya dünya kadar da kafe gezmişsiniz. Hani bir iki tanesini bizim dinleyicilerle paylaşmanızı tamam. rica ediyorum. Şimdi Viyana mı Paris mi önce? Pa Paris, Paris. Tamam, ben sadece Paris'te tabii şimdi dünyaca şeyde bir kafede flor artık bu şey. E, şu anda Japonlarla birlikte sıraya girmeniz gerekiyor kapıdan girmeniz için. <gülüyor> e, orası bir tarih tabii. Onun hemen yanında şey var. Eee kafede eee var kafede Lest Dogues bu Fransız okumak her zaman Fransız Evet Hele evet, Fransız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim gibi. E, o yani Saint-Germain'deki kafeler Tarihi anlamda da, müzikal anlamda da, müzikal derken şunu diyorum. Mesela Cihalcılar, ilk kulüpler falan o Saint Germain bölgesinde özellikle çok önemliler. Ee, Dolayısıyla oralara bir gitmeleri lazım insanların. İçeride oturup tabii yani o turist arasında nasıl hissedersin şimdi bilmiyorum. Ben tabii 10, 20 belki hatta 30 yıl evvelinde gittiğimde her seferde daha farklı bir şey yaşadım. Onun dışında çok güzel kafeler var tabii. Ee, opera meydanına giderseniz işte zamanda Hugo'nun falan e, girdiği e, kafeler var. Bu kültür ben şeyi severim. Cermiye, bu kültür nasıl gelişiyor? Çünkü siz bunu hani Türkiye'de de karşılaştırıyorsunuz. İşte ne bileyim bizim İnci Pastanesi'nin yıkılmasının, hiç kimsenin ses vermemesi falan. E, çünkü tabii, burada tabii. yani Fransa'da işte ne bileyim bu düşünürlerin, ressamların, müzisyenlerin gidip kafede e, işte oradan bir varoluşçuluğun çıkması, diyeyim, bir başka bir şeyin çıkması, e, ya bir, orada yaşayan bir kültür var. Anlatabiliyor muyum? Yani burayla karşılaştırdığınızda bir, bir hayli farklı. Yani e, şunu söyle Şu anda bizim... Taksim bölgesinde en azından mesela bütün veya şeyde Beyoğlu'nda. Eskiden aydınlarımızın, kebriyatçılarımızın gittiği bütün kafeler yok olmuş durumda. Meyhaneler de aslında bir iki tanesi dışında. Yani e, biz maalesef öyle tarih tarih tepahı ve tarihine sahip çıkmaya anılarına sahip çıkmayan bir ülkeyiz, bir toplumuz diyeyim. E, bu kayboluyor. Yani benim Paris'te dediğim şey şimdi Hemingway'in gidip e, oturduğu masayı bulabilirsiniz. Şimdi siz gidip o masaya oturunca atıyorum 15 yıl sonra çocuğunuzla gittiniz. O masayı yine bulursunuz. Dolayısıyla o anı yeniden yaşar. Yani burada biz anılarımıza sahip çıkmamakla şunu da yapıyoruz. Yani yerlere sahip çıkmamakla anılarımıza da sahip çıkmıyoruz. Artık ilişkilerimize de sahip çıkmıyoruz. Yani birileri bunları hep yok ediyor. Yani dolayısıyla aslında anılmaz bir topluma doğru gidiyoruz. Çok kötü yani Beyoğlu'na Demirözü ile son konuştuğumda çıkmak istemiyordu. Feride Güç çıkmak istemiyordu filan. Çünkü eski geçtikleri kafelerde bugün işte hamur açılıyor filan yani. Hamur açılmasın değil onun da bir yeri var ama. Toplum el alamıyor. Dolayısıyla mekanlardan da el alınır. Anılardan da el alınır. Ee, bunlar yok. Maalesef. Yani en son işte gizli pastanesi vardı. O da kapanmış. Öyle mi, öyle. <gülüyor> Bu arada Paris'e yani, de demin siz Viyana'nın surlarına e, Osmanlı bıraktı dediğiniz kahveyi kitabınızdan e, öğrendiğimize göre Paris'e de Osmanlı götürmüş kahveyi. Öyle değil mi? Ya? Tabii tabii. tabii. O, o hikaye çok güzel tabii. Evet, tabii. Yani e, Sürenman ağabeyimiz var. Oraya şey gönderiliyor burada. Evet, evet evet elçi olarak ama işte bir e, anlaşma durum var Fransızlarla Türklerin arası değil filan e, orada işte 14. Louis var bu Altın Kral aralarında çok ilginç Louis e, Vaudville'e benzeyen tüm sarayı ve Fransayı alt üst eden bir şey oluyor <gülüyor> o sırada e, Paris'teki bir konakta kitapta okumuşsunuzdur belki de evet, evet, e, evet kahven e, yani. kahve ediyor Fransız e, sosyetesine Şimdi, Fransa'da her şeyin moda olması lazım biliyorsunuz böyle e, yükselmesi için moda yükseliyor yoksa sizin iyi bir şey yapmanızdan daha önemli o <gülüyor> e, ve öyle biz yani Viyana'ya şeyi bırakıyoruz surların dibine 500 çuval kahve bırakıyoruz öyle öğreniyorlar Paris'te de böyle modayı başlatıyoruz yani e, Avrupa tarihinin bugün kafeler vardır. E, atıyorum sanatım çıkışında da kafeler vardır. Yani Sizin de dediğiniz gibi işte kübizm, varoluşçuluk, fütürizm bütün hepsi. E, ve bunların yani, aya, ayağının temeli de biz varız aslında. Yani bunu bu da hem hatırlatmak da istedim. E, bir de şey iddia var kitapta. E, Aydınlanma ile ilgili bir e, hafiften şakacıklı bir şakalı bir e, iddia çünkü yani kahveyle birlikte Avrupa kültürü temelinden değişiyor. Yani bugün Wall derdettiğim bir adam işte kimine göre günde yirmi, kimine göre 50, 50, elli kahve içiyor. Yani tarihçilerin yazdıklarından anlattıklarıma göre. Bütün aydınlanma e, aydınları e, kahve tegakisi. Bunu da oraya götüren biz olduğumuza göre oradan kendimize bir şey çıkardım. <gülüyor> çok güzel şimdi e, izin verirseniz burada Açık Radyo'nun dinleyicilerine bir şarkı dinletmek istiyorum aslında bunu da ben değil siz dinletiyorsunuz çünkü sevgili dinleyiciler Cem Bey e, bir de şu opera binasına gideyim diyor kitapta gidiyor e, ve burada bir Arya'yı dinlerken e, yanında oturan kızın elini tutuyor <gülüyor> Pucili'nin toskası biz de bunu şimdi Pavaretti'den dinliyoruz. Elüsevan Lesitelle. el clamor en la grande Sevgili dinleyiciler, dünyayı okumakta Cem Selcan'la sohbetimiz devam ediyor. Hep kitaptan çıkan kahvenin peşinde, Avrupa kafelerinde. Cem Bey, şimdi e, kitapta enteresan bir şey daha gördüm ben. E, Danton'un heykelini dikmişler ama Robespierre'in ro, bir yerin yok. Abi ben bulamadım. <gülüyor> evet, öyle <ölüyorum> mi? <abi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sormuş soruşturmuş da bulamadım. Vallahi ben çok biliyordum evet, evet. yani. Hani böyle bir şey bilmiyordum. Ama bir yandan da hani bir şehirde olmayan bir şehir üzerine konuşmak da ilginç geldi bana yani. Sonra onu da biraz teçhire bağlamışsınız yani bu Fransız devrimini falan küfrediyor. Yani nasıl oluyor bu? Biraz bize paylaşır mısınız bunu? Şimdi, e, Fransız devrimi bütün dünyayı alt üst eden önemli bir hikaye yani. Çok önemli bir ve kırılma noktası. Yani kralların Tanrı'nın gölgesi olduğu bir çağlar boyunca dönemin yıkılması artık insanın herhangi birinin kral kadar önemli olması. Yani bu çok önemli bir hikaye. Fakat tabii bu yıkılmada tarihine de geliyor sonrasından kendine ait olanları seçiyor biraz. Yani daha hala affetmediklerini, mesela Robespierre hala iddelleştiremiyor. İngilizler hiç Fransız devrimini sevmiyorlar. E, Rusya devriminin ayaklarının en ucunda, yani bu işin kökünde aslında Fransız devrimi var. Yani hmm. insanların eşit olması diye olan hikayeyi ilk dünyada bu şekilde bir iktidarı yıkarak onu bunu bunu inşa eden Fransız devrimi. Ve bunun hesabı aslında hala kapanmış değil. Yani Fransızlar için de değil. Danton biraz daha şey yani Robespierre Danton'un kafasını kesiyor. Hem henüz 34 yaşında. Hepsi çok gençler aslında. Evet, evet. Ee, Fransa onu bir tekir, bir şekilde hala içselleştirememiş. Halbuki Danton biraz daha ticaret seven, biraz daha dışarılıklı bir adam. Onu, onu şey yapmışlar, kabul etmişler, heykeli evet. bitmişler falan. Ama Robespierre hala sorunlu. <gülüyor> hala sorunlu. Şimdi, evet. e kitapta ilginç bir şey daha var. Ee, aslında İstanbul'a kahve sizin kitabınızı da yazdığına göre 1500 yılında Yemen'den geliyor. Yani nereden evet. baksanız şimdi 1500-2000 desek 500 senelik bir tarihi var. Ama çay 1930'larda gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 12 Kitaba da yazdım. E çok ilginç ama çok yani. Sürü sürü. Aslında evet. Galiba pek çok insan bunu bilmez de düşünmez ya da şey yapmaz ama e, çok köklü bir tarih. 500 sene ne demek yani değil mi? Evet. E, dünyaya kahveyi biz götürüyoruz demeyen yani evet. kitaplarımın temelinde de benim her an adımda gördüğüm şey bu. E, şimdi e, yani kitaba da yazdım. Yani bir yabancı sorsanız ilgili bir tane bir şey söyle ki hepsini tarif etsin çay der evet. <gülüyor> dedi yani <gülüyor> Arkadaşım, bir şey söyledim çay dedi e çay 70 yıldır hadi bilemediniz 80 yıldır öbürü 500 yıldır ee, ki biz dünyaya tanıtmışız bizden onun kahvenin yapma şekli şey olur. bizden evvel e, Hindistan'da var evet işte Arabistan'da bazı yerlerde yapılıyor filan Kahvenin bu şekilde hem sosyal bir ilişkili ağının ortasında, bayağı sarayın hem de bir şey, bizim ölürtülmesi ve bunu bir şekilde bizim yani bırakıp yerine çaya dönmemiz çok ilginç. Çok Hatta dediğiniz gibi hala biz aslında kahve diyoruz çaylara yani. Ee, yani siz kahvehane diye demişiniz ama halk arasında buna kahve deniyor yani. yani kahveye gideceğim tabii aslında çayhane yok, Kahve çok harcılar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aslında çay, çayhane. Ee, tabii bir de e, kitabın sonunda e, Türkiye'yi nasıl sardıysa bu zincir kahveler e, artık Paris'lerin de bu zincir kahvelere gittiğini söylüyor, yazıyorsunuz. Bu böyle mi gerçekten? Yani gerçekten onlar da bunları bırakıp <gülüyor> zincir kahvelere mi doluşuyorlar? ne yapıyorlar? Yani şimdi biriyle karşılaştırınca durum öyle değil tabii. <gülüyor> Yani bizde son ben kitabı yazarken e, bine yaklaşmıştı şu Go Onlarla birlikte. Yani mesela Starbucks'ın, ben şimdi söylememiz bilmiyorum şey <gülüyor> ee, e, Zincir olarak yani biz bineyken e, Fransa, İstanbul'da yüzler şey şu anda tam rakamın kitabı açık değil bilmiyorum ama e, Türkiye'de bine ulaştığını biliyorum o sırada. Yani o 'da ise Paris'te 54'tü. Yani bir taşlaş o kadar da onların dediği gibi Fransızlar ördekler, ördeklerin suya doluşması gibi kafelere doluştular, çıkarmışlar. O kadar değil. Hala kendi kafelerine kendi ta kafelere çok sahipler. Paris'e Paris yapıyor. Yani Ya da Mehtirah. <gülüyor> <gülüyor> e, Can Bey, e, programımızın sonuna geliyoruz. E, eminim bizi dinledikten sonra da Paris'e gidecekler vardır. E, bir de son bir kahve önerisi sizden hani böyle gidin şurada mutlaka oturun diyeceğiniz bir yer. Ben Lour'un yanındaki Lourphimo hani bu şimur e, kafesini severim. Eee Paris'te vaktimizden söylemek isterim. Kahvenin kendi değil de kafeler güzeldir. Kahveyi olarak dünyada temelde iki çeşit kahve vardır. Arabica ve Robusta. Onlar genelde Robusta'yı kullanırlar. Daha serttir, daha yağlıdır. Acıdır biraz Paris'te. Yani Paris'te güzel kafeden çok, kahveden çok güzel kafe. Bakmak lazım. Evet, yani o mesela Berlin'de, işte Roma'da, hatta Viyana'da farklı kahveler, daha şey arabika kullanımı, daha lezzetli şeyler. Bu bir, bir de kitapta şey var. Gezerlerken aklından olsun, kitapta kare kot var. Belki siz de görmüşsünüz her bölümün başında. O bir müziğe gidiyor. O bölümle ilgili müzikler var orada yani onları da dinleyerek okurlarsa ben ayrıni sevmiş olurum. <gülüyor> Harika. Çok teşekkür ediyorum. E, açık radyo'ya konuk olduğunuz Cem Bey, üçüncü Cem Bey. Ben ee, teşekkür ederim. Şimdi devamı da gelir. Biz de böyle zevkli okuruz. Sağ olun. Her zaman. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, hep kitaptan çıkan kahvenin peşinde Avrupa kafelerinde Paris kitabının yazarı Cem Selcan'ıydık bugün. Dünyayı okumaktan bu haftalık bu kadar. Eylül ayında yeni bir yazar, yeni bir kitapla buluşunacaklar. Ben Aytaç Timur, herkese iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.